ala Muhammedin ve ve ve min Geçen derslerimizde Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir hatırlatmada bulunuyor. Onu görmüştük. Ayetlerin sonlarında gördüğümüz son 80 ve 81. ayetlerde Sen ölülere işittiremezsin diyor. Yani fiilen ölmüş kimseleri de işittiremezsin. Kalpleri ölmüş, yani küfür ve inkar ile kalpleri adeta ölülerin nasıl hallerini düzeltme imkanları kalmamışsa, öylece vaziyetlerini düzelme imkanları kalmamış kimselere davetini işittiremezsin. Sağırlara da işittiremezsin. Hakiki sağırlar da seni işitmez. Fakat asıl Hakk'a karşı sağır kesilmiş olanlara işittiremez. Hakiki sağırlar, konuşmayı bilmeyenler, hele günümüzde işaret diliyle, kendi dilleriyle onlara bir şeyler anlatabiliriz. Fakat, Kulakları hakkı dinlemeye karşı sağır kesilmişlere bir şey anlatma imkanı kalmamıştır. Ne zaman? Onlar arkalarını dönüp gittikleri zaman sen onlara bunların hiçbirisi yapamazsın. Üstelik sen Körleri de şaşkınlıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Aynı şey. Kör bir şekilde, gerçek kör yani baş gözü kör olmuş olan bir şekilde doğru yolunu gideceği yeri bulabilir. Güzel şeyler bunlar. İşte kaldırımları onlara göre döşemişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Fakat senin işittirdiğin öyle günlük hayat için lazım olan veyahut da günlük hayatı kolaylaştıracak türden basit şeyler değildir. Sen insanların zihinlerini, kalplerini hal ve hareketlerini davranışlarını tamamıyla değiştirecek insanların zihninde, kalbinde, ruhunda, aklında, fikrinde ve dolayısıyla ahlaklarında, hal ve hareketlerinde Adeta bir inkılab yapacak. Bir devrim yapacak şeylere davet ediyorsun. Onlara inançlarını belki değiştirmelerini istiyorsun onlardan. İnançlarına bağlı olarak ahlaklarını değiştirmelerini istiyorsun. Ahlaklarına bağlı olarak sosyal hayatlarını, onunla birlikte ekonomik hayatlarını, onunla birlikte siyasi hayatlarını, Onunla birlikte diğer insanlarla eşya ve kainat ile ilişkilerini düzeltmelerini istiyorsun. Ona davet ediyorsun. Eğer onlar buna karşı sağırsalar, körseler, kalpleri ölmüş ise senin davetinin onlara bir faydası olmaz. Bundan şu manayı da anlıyoruz. Eğer... Allah'ın dininden daha çok faydalanmak istiyorsak Allah'ın dinini anlarken kendi ifade itirazlarımızı nefislerimizi vesveselerimizi şeytanımızı elimizden geldiği kadar devre dışı bırakmak zorundayız. Çünkü Bunlar bizi Kur'an'ı bazen anlıyoruz diye öyle bir meşgul ederler ki Kur'an'ın asıl hedefini unuttururlar. Görünüşte Kur'an'la uğraşıyorsun. Fakat Kur'an'ın hedefini unutur gidersin. Mesela Efendim Bugün sizinle Nisa Suresinin şu ayetini anlamaya çalışacağız. Diyor, işte serkeşlik eden kadınlardan bahsediyor ayet-i kerime. Onlar serkeşlik ederlerse onlara öğüt verin. Yola gelmezlerse yataklarını ayırın, yataklardan uzaklaşın. Yola gelmezlerse onları dövün. Güya ayet-i kerimeyi Aziz kardeşim, senin yapacağın izahlar aile saadetini madem ki Kur'an'ın bu ayeti üzerinde duruyorsun, aile saadetindeki pürüzleri giderecek, aileyi daha mutlu bir hale getirecek, ailenin devamını daha ilerilere götürecek ve elbette ki Kur'an ve sünnetin çerçevesinde olan izahlar yapacaksın. Yoksa batının sende doğurduğu, çağdaş medeniyetin, batı uygarlığının sende doğurduğu komplekslere kapılarak bu ayet-i kerime nasıl olur da dövmekten bahsediyor? Hele ben şu dövmeyi bir saf dışı bırakayım da batılılara karşı ayıbı olmasın diye izaha kalkışırsan sen Kur'an'ı anlamazsın. ...Kuran'ı anlıyorum demen... ...ve bu yaklaşımın senin Kur'an'ı... ...doğru anlamanın önünde bir engel. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet var... ...kadınlarla... ...aile hayatıyla... ...aile hukukuyla... öğütleriyle alakalı. Hele bir ayet-i kerime var ki... ...tek başına o ayet-i kerime bile... ...o ayet-i kerimenin ufacık bir bölümü... ...aile saadetini garantilmek için yeterli. Yeter ki... Ona riayet edilsin. Üç kelime. Vela tensevül fadla beynekum. Sakın aranızdaki fazileti yani birbirinize karşı faziletli davranmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Herkes desin ki ben Erdem bende kalsın. Fazilet bende kalsın, iyilik bende kalsın, ben daha çok iyi olayım. Yani birbirinizle, birbirinize iyi davranma yarışına girin. Birbirinize karşı, hayır bu benim hakkım, sen benim hakkımı vermedin, ben senin hakkını almadım. Kavgasıyla olmaz bu iş. Fazilet yarışıyla bu iş sağlam i̇ş zaten. ...benim hakkım senin hakkına gelmişse... ...çok şeyler kaybedilmiş olur... Şimdi... ...biz güya Kur'an-ı Kerim'i anlama... ...şeyine giriyoruz... ...önce... ...evvela... ...hakikatleri ve dili... ...kardeşim en tahrif edilmeyen şey dildir... ...dili tahrif ederseniz Kur'an'ı tahrif edersiniz... ...Arapçayı tahrif ederseniz... ...Kur'an'ı tahrif edersiniz... Çünkü Kur'an Arapça inmiştir. Onun için evvela diyor ki bu muhteremler bana bu konuda gönderilen bir güya, sanki bilmiyormuşum gibi bir arkadaş çok önemli değil. Gönderilen bilgi bir kadın sesiyle metin okumuş bana gitti gönderiyor. Efendim diyor işte buradaki darabe Arapçadaki darabe fiili şu oluyor bu oluyor mana değişiyor. Doğru. Fakat burada manayı değiştiren bir şey yok ki kardeşim. Yok. Nereden çıkarıyorsun? İşe dili değiştirmekle başlıyor. Dili değiştirdiniz mi? Kur'an'ı tahrif etmiş oluyorsunuz. Onun için Kur'an'ı doğru anlamanın birinci şartı kim ne derse desin, Kur'an'ın nazil olduğu dili doğru anlamaktır. Doğru anlamadan bu iş mümkün olmuyor. Onun için işe orada başlanıyor maalesef. Kısacası söylemek istediğim şu, Kur'an'ın hayata hakim kılmak istediği bir düzen, bir sistem, kısacası bir din ve bu dinin bir özü, bir hülasası var. Bu dinin özü ve kulasası nedir? Allah'a ihlasla ubudiyettir. Allah'a hepimiz ihlasla ubudiyete koşmak durumunda olduğumuza göre, gaye ve hedefimiz bu olduğuna göre, biz birbirimize ne haksızlık peşinde gideriz, ne birbirimizden hak koparmak arkasından gideriz. Çünkü sen bana benim daha iyi bir kul olmam için yardımcı olacaksın, ben sana daha iyi bir kul olman için yardımcı olacağım. Ve inanacağım ki ben sana yardımcı olabildiğim sürece bu konuda senin kadar sevap kazanacağım. Sen bana yardımcı olabildiğin kadar bu konuda benim kadar sevap kazanacaksın. İkimizin de sevabı da yerinde duracak. Hiç kimsenin sevabından bir şey eksilmeyecek. İşte fazilet budur. Fazilet budur. Ve teavenu alel birri ve takva. Ve la teavenu alel itmi vel udvar. İyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşınız. Günah ve düşmanlık üzere birbirinizle yardımlaşmayınız. Birbirimize iyilik yarışıyla yarışına girersek ve bu yarış ailede de olursa bu şekilde mi kadın hatırına getirir mi? Daha doğrusu erkek hatırına getirir mi? Kadın hanımını, eşini dövmeyi. Diyelim ki dövmeyi veya da kızmayı icap ettirecek bir iş yaptı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlamaz mı? Fazilet peşindeyse. Sizden herhangi birinizin. Aynı şey kadın için de geçerli. Hanımından hoşlanmadığı bir huyu varsa, hoşlandığı huyları vardır. Şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın harika dokunuşunu hissediyor muyuz? ...her insan için bu geçerli. Birisine mi kızacaksınız mümin kardeşinize? Onun sizi kızdıran o halini hatırınıza getirdiğiniz gibi... ...sizi memnun edecek, sevdiğiniz mutlaka birkaç hali vardır. O birse üç dört tane arasında bir güzel hali vardır. Onları hatırlayacaksınız. Böylelikle İslam cemiyeti müminler yani... Evvela bir ve beraber olmanın yollarını ararlar, yakalarlar. Neyle? İman ile. Şimdi davetten bahsettik. Daveti sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmakla yükümlü değil. Her mümin kendi çapında ve imkanları ölçüsünde bilhassa ilim ve ilmi imkanları ölçüsünde davetle yükümlü bir insandır. O vazifesini yapacaktır. Ama geçen dersimizde de bu ayet-i kerimeler üzerinde dururken söylediğimiz gibi biz netice almaktan sorumlu değiliz. Üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da Cenab-ı Allah adeta bu buyruklarla ne diyordu? İman etmeyenler hiç üzülme diyordu. Sen üzerine düşeni yapmaya bak diyordu. Dolayısıyla sen diyor işte ayet-i kerimenin sonu İn tüm illa Sen ancak bizim ayetlerimize iman eden ve akabinde teslim olan kendilerini Allah'ın iradesine, senin getirdiğin vahyin buyruklarına teslim edenlere isittiririz. Bu Kur'an'ın onlara faydası olur. Şimdi ...bugün göreceğimiz ayet-i kerimeler... ...adeta bunların mana itibariyle... ...devamıdır. İnsanlara sen davetini tebliğ ettin. İman eden oldu... ...etmeyen oldu. Arada sadece şöyle buyurulmuş gibidir. Senin bu dünyadan intikalinden... ...öbür dünyaya irtihalinden... ...bir zaman sonra... ...öyle hadiseler olacak... Öyle şeyler gerçekleşecek ki işte sana bunlardan da bahsediyoruz diyor. Çünkü Peygamber ve Sellem cahiliyeden aldı insanları İslam'a taşıdı. Eskiden yeryüzüne sadece cahiliye hakim iken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına doğru Arap Yarımadası'na İslam adeta hakim diyor. Ve böylelikle bütün dünya artık bir dinin, İslam dininin müşahhas olarak hayatı, beşeriyeti nasıl şekillendirdiğini, nasıl keyfiyetlendirdiğini müşahhas olarak görebiliyordu. Fakat adeta bununla şöyle buyuruyor. Ey Muhammed senin vefat edeceğin esnada ve belki raşit halifeler ve belki bir süre sonra ki bunlar devam edecek. Ama bu her zaman için böyle olmayacak. Bu ayet-i kerime adeta o zaman için geleceğin tarihi diye bir tabir kullanılırsa eğer doğruysa bu tabir Cenab-ı Allah bu okuyacağımız ayet-i kerimelerde hala bizim için de bir manada geleceğin tarihi mesabesinde haberler veriyor. Estaizu diyor ki وإذا وقع القول عليهم işte şu sahırlar, körler ölüler bir zaman gelecek çoğalacak çoğalacak onların aleyhine söz vuku bulacak yani azap sözünün tahakkuk etme zamanı gelmiş olacak İlahi azabın artık inkar edenleri kör, sağır ve dilsizleri kuşatacağı, yolundan şaşırmış olanları kuşatacağı bir zaman gelmiş olacak. Geldiği zaman ne olacak? Ahrajna lahum dabbatan min al Biz onlar için yeryüzünden bir dabbe çıkar. Rabbe, Arapçada yürüyen, hareket eden, yeryüzünde debelenen, hareket eden varlık demektir. Daha sonra bu kelime, çoğunlukla insan dışındaki ve bilhassa insanların yararlandıkları davarlarla, binekler için kullanılır oldu. Zamanla, Sadece binekler için kullanılır oldu. Zamanla sadece at ve katır cinsi anlaşılır oldu. Dabbe bu. Fakat Kur'an-ı Kerim'in nüzulü dönemindeki bu lafzın manası bir canlı demek. Dabbe. Yeryüzünde debelenen şey. Mesela hadis-i şerifte diyor ki riyakarlık veya gizli şirk ümmetim için karıncanın debelenmesinden bile daha gizli ve saklıdır. Buradaki debelenme yerinde kullanılan tabir ne? Debibun neml. Debibun neml. Deba yedbu den debib yani karıncanın hareketi. Yeryüzünde hareket eden, hareket eden her bir varlığa canlı olması şartıyla tabi dabbe deniliyor tabed Hareket ettirilen değil. Kendisi kendisini harekete geçirebilen, yani hareket etme iradesi bulunan varlık ve refleksi bulunan varlık demek. Şimdi işte diyor bizim insanları o iman etmeyişlerinden ötürü helak etmemiz için azap sözümüz tahakkuk edeceği vakit ahracna lahum dabbatan min el-art Yeryüzünden yerin içinden min arasından içinden ha onlara bir canlı varlık çıkartıyoruz. Bir hayvan çıkartıyoruz. Bir canlı bir hareket eder bu. En önemli özelliği o. Bir özelliği daha var. Tükellimuhum. Onlarla konuşacak neseubi hayatıtine ne yok kidu insanlar bizim ayetlerimize iman etmiyorlardı diye onlarla konuşacak yani onlara bu azabın başınıza geliş sebebi yaklaşış sebebi sizin vaktiyle Allah'ın ayetlerine iman etme işinizdir ve halen iman etmiyorsunuz diyecek Tabii Ayet-i Kerime'nin bu kısmı gaybi bir haber. Gelecekte olacak bir şey. Vahiy olmadan buradaki dabe nedir? Burada Kur'an-ı Kerim'in açıkladığının dışında bir şey söyleyemeyiz. Nedir? Konuşacak. Nasıl konuşacak bu? Bizim bildiğimiz hayvanlar insanlarla konuşmaz. İnsanlar mı onun dilini öğrenecek? mu onların diliyle, onlarına konuşacak. Yoksa kendi diliyle bile konuşsa insanlar onun ne dediğini mi anlayacak? Allahu a'le. Ve buna benzer bir yığın mesele. Bunları biz ancak Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın gerek Kur'an-ı Kerim'le, gerek sünnet-i seniyesiyle verdiği haberlerden anlayabiliriz. Onun haberleri olmadan veya haberleri dışında bir şey söyleme imkanına sahip değiliz. Burada Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimenin anlattığı şey sadece insanların inkarları dolayısıyla Allah'ın onları bir umumi bir azapla azaplandıracağı vakit zamanı gelince onlara siz iman etmiyorsunuz ve bundan dolayı azaba uğratılacaksınız diye konuşacak bir Dabbe göndereceğiz. Bir hadis şerifte Müslüman rivayet etti, Abu Hurairadan, Aleyhissalatu Efendimizin şöyle buyurduğu belirtilmektedir. düş. "Söyledi: sallallahu aleyhi ve sellem "eğer dışarı çıktık, "kendisini imanından yararlanmadı, "zaten imanından yararlanmadı, "zaten imanından yararlanmadı, "zaten imanından yararlanmadı, "zaten Üç şey vardır ki onlar çıktıkları takdirde, ortaya çıktıkları görüldükleri takdirde. Bundan sonrası Araf suresinde güneşin batışı ile alakalı kullanılan e, baş, güneşin batıdan doğuşunu haber veren ayet-i kerimenin bir bölümüdür. Yemaya ti ba'du rabbika la ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اَوْكَسَبَتْ ف۪ي اِمَانِيَا خَيْرًا Rabbinin bir takım ayetleri, alametleri, yani kıyametin alametleri diye yorumlanıyor bu. Alametleri ortaya çıkacak olursa hiçbir kimseye iman etmesi fayda vermeyecek. O alametten sonra. Ancak önceden iman etmiş olması hali müstesna. Burada da böyle diyor. Üç şey demek ki bunlar kıyametin büyük alametlerinden üç tanesi. Resulullah bunları bildirmese, Kur'an bildirmese bizim bu konuda bir şey söyleme imkanımız yok. Ortaya çıkacak olurlarsa hiçbir kimseye iman etmesinin faydası olmayacaktır. Ancak önceden iman etmiş yahut da imanı ile birlikte Hayır kazanmış birisi olması müstesna. Nedir bunlar? Bir, Tulu'u şemsi min mağribiha. Güneşin battığı yerden çıkacak olmaz. Bir hadis-i şerif var. Üzerinde dikkatle durulması gerekiyor ve düşünülmesi gereken bir hadis. İyice anlaşılmaya çalışılmak için. Yerde. Diyor ki güneş her battığı zaman gider Rahman'ın arşının altında secde eder. Ve Allah ona izin verinceye kadar secde etmesine devam eder. Sonra Allah ona izin verir. O da surar. Ya Rabbi ne yapayım? Cenab-ı Allah da ona eskiden olduğu gibi doğduğun yerden git doğ der. O da gelir ve doğar. Ta ki kıyamet alameti olarak batıdan doğacağı vakit yine Cenab-ı Allah'ın önünde gelir. Alt, Arşının altında secde eder. Allah'ın emrini izin vermesini bekler. Ve batıdan doğ. Dediği zaman batıdan doğacaktır. Şimdi bugünkü ilmi çalışmaların, gelişmelerin olmadığı bir zamanda bu hadis-i şerif söyleniyor. O zaman için insanların bu hadis-i şerifi Anlatıldığı gibi anlamaları mümkündü. Hiç de garip kaçacak bir taraf yok. Çünkü koca bir gece var. Batmasıyla birlikte güneş gider, secde eder, tekrar doğar vesaire. Ama biz şu anda biliyoruz ki güneş her an doğuyor ve batıyor. Doğuyor ve batıyor. Onun için Cenab-ı Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Benzeri başka buyruklar da var. Rabbul Meşariki vel Magarib buyuruyor. Meşriklerin ve mağriplerin Rabbi olan Allah'tan bahsediyor. Onun için olayı iyi tetkik eden müfessirler derler ki sayısını bilemeyeceğimiz kadar meşrik, yani güneşin doğuş noktası, sayısını bilemeyeceğimiz kadar mağrip vardır. Yani güneşin batış noktası. Ha. Bunlar arasında bir zaman var mı? Bizim görünüşümüze göre yok. Fakat hakikatte efendim salisenin kaç, kaçta kaçık kadar dahi olsa bir zaman var. Peki bu neyi anlatıyor? Bu şunu anlatıyor. Güneş, bütün saniyelik hareketlerinde dünya da böyledir ve bütün kainatta böyledir. Allah'ın izniyle ve emriyle hareket ederler. Bir anlık hareketleri bile Allah'ın izni ve kontrolü dışında değildir. Bu şekilde olayı tasavvur ettiğimiz zaman bir taraftan Allah'ın azabetinin, kudretinin, iradesinin ve eşyayı yönetmesinin Boyutlarını büyük ölçüde idrak ederiz. Diğer taraftan kainatın Allahu Teala'ya her laza, her an ibadet etmekte olduğunu idrak ederiz. Ve emmi şey'in illa yüsbihu hamdi diyor. Onu hamdi ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. İşte buyurun secde eden bir güneş. Allah'ı tesbih eden bir ay, subhanallah, elhamdülillah diyen yıldızlar, zerreler ve zikreden, koca zikreden, koca bir kainat. Ve bu kainatın halifesi olan insan, o ne yapacak? Kainat Allah'ı zikrederken, kainat Allah'a itaat ederken, bu kainatın emrine verilmiş olduğu, Yeryüzünün halifesi olan insan ne yapacak? Ne yapması gerekir? Onlarla uyum halinde o da Allah'a ibadet edecek. Nasıl ki güneş, güneşe uygun bir ibadette bulunuyor ve secde ediyorsa benim de ibadetim insan olarak Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu bir halife olarak ibadetim benim hilafetime uygun olacaktır. İşte Güneş de zamanı gelince Allahü Teala kainatın düzenini değiştirecek. Çünkü kıyametin kendisi zaten mevcut düzenin hallaç pamuğu gibi atılmasıdır. Her şey ters yüz olacak. İleride nasip olursa geleceğiz. Gelecek. Yıldızlar patır patır dökülecek kardeşim. Denizler ateş olup alev alacak ve yerlerinden taşacaklar, dökülecekler. Umut. O zaman ne olacak? Şimdi bizim bildiğimize göre suyu küre üzerinde, yer küresi üzerinde tutan Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu atmosferin basıncı, yer çekimi vesaire bir yığın, bileşkenler bir araya geliyor ve su yerinde kalıyor. Dökülmüyor. Dökülmüyor. İlk okulda coğrafya okurken hocalarımıza Sorardık, bazen anlayacağımız cevaplar verirlerdi, bazen anlayamayacağımız cevaplar verirlerdi, bazen otur bunları şimdi karıştırma derlerdi. Haklıydılar da. Evet kardeşim madem dünyayı yuvarlaktır diyorsunuz, dönüyor diyorsunuz, tamam hepsi kabul. Peki bu su ne iştir hiç dökülmüyor? Öyle ya! Boşlukta da duruyor. Cisa etmeye çalışıyorlardı, küçücük çocuk haklıyla. Belki onların da bilgisiyle kadar bilmiyorum. Şu anda bir parça anlamaya çalışıyoruz vesaire. Çok önemli değil. Ama ayet-i kerime ve hadis-i şerif bir noktaya işaret ediyor. Kıyamet dediğimiz hadisede bütün kainat düzeni bozulmadan önce evvela Allahü Teala bakın kıyamet yaklaşıyor. Kainatın bozuluşunun alametlerini size gösteriyorum. Bunlardan birisi de o dabbenin çıkarsanla, bizimle, insanlarla ve o zamanki muhataplarıyla konuşacak olmasıdır. Allah Allah hayvan konuştu. Hayvan konuştuysa bir şey olacak demek ki. Dabbe konuştuysa, dabbe geldiyse demek ki bir şey olacak. Güneş bu kadar kainat yaratıldığından beri, yer ve güneş yaratıldığından beri, doğudan doğu, batıda batıyor bizim şeyimize göre. Bu sefer tersine ne oldu? İnsan o zaman kendisine gelmesi lazım demek. Ha. Diyor ki, ikincisi, ikinci alamet hadisleri, birincisi güneşin batısı, battığı yerden doğacak olması, ikincisi Deccal. Deccal ile ilgili tafsilat başka hadislerde var. Deccal kelimesi, Arapça çok yalancı demek. Yalanın en büyüğü de ilahlık iddiasında bulunmaktır. İlahlık iddiasında bulunacak. Budur. Ve dabetül arz. Ne yapacak bu dabetül arz? Ayet-i Kerime'de bunun tafsilatını veriyor. Tükellimuhum. Allah'la konuşacak. Ne diyecek onlara? İnsanlar bizim ayetlerimize iman etmiyorlardı. Onu söyleyecek onlara. İnsanların vaktiyle ayetlerimize iman etmediklerini hatırlatacak. Sizler de iman etmemeyi sürdürdünüz. Bu hale geldiniz, kıyamet yaklaştı, ben de geldim. Eğer o ana kadar iman etmemişse kimse, bu koca alameti, bu büyük alameti gördükten sonra, herhangi bir kimsenin imanının ona faydası olmayacak. Çünkü alametler bu ala kesin alametler ortaya çıktıktan sonra imtihan kalmaz. İmtihan kalmaz. İş peygamberin getirdiği gaybe dair haberleri gayb iken görüp kabul etmektir. Firavun ölümü gözleriyle gördü. İsrail okullarının iman ettiği ilaha ben de iman ettim dedi. Ne söylendi ona? El ana, ve kad kulte minel kafirid. Şimdi mi iman ediyorsun? Kusura bakma. <gülüyor> Borun pazarı geçti yani. İş işten geçti. Şimdi mi? Halbuki önceden iman etmemiştim. Musa gelince sana aleyhissalatü vesselam diye iman etmedin? Kardeşiyle beraber. Bunca mucizeyi gördün. Hem de ne mucizeler. Araf suresinde biz onlara işte ekinleri yiyip bitiren kımıl gönderdik, kurbağalar gönderdik, kanı gönderdik, ayat-ı müfassalat diyor. Etraflı anlatılma ve her birisinde ey Musa Rabbine dua et. Bu azabı üzerimizden kaldırsın iman edeceğiz. Hiçbirisinde iman etmediniz. Şimdi denizde boğulunca mı? Aç kusura bakmayacak orada. Onun kıymeti olmayacak. İşte imanın onun için bütün akayd kitaplarında yazar imanın kabul edilmeyeceği üç hal vardır. Bir Firavun gibi nızğ hali nızğ hali Artık ruhumuzun bedenimizden çekildiği ve bizim de tamam artık ben öldüm, ölüyorum diye kesin inanacağımız haldir. Bu hal ancak yaşanarak anlaşılır. O halde eğer iman etmemişse bir kimse herkes zaten mecburen iman edecek. Çünkü gideceği yeri görmeye başlar. Ya. Allah bize cennetteki mevkiimizi göstersin inşallah. O zaman bu imanın kıymeti yok. İki bu kıyamet alametlerinden birisinin zuhuru halinde iman kabul olmayacak. Üç kıyametin kopuş esnasında haliyle iman kabul durunmayacak. Bunlar imanın eğer önceden yoksa fayda vermeyeceği hallerde. Eğer e, önceden varsa zaten iman tazeliyorsun. İmanını pekiştiriyorsun. imanını artırmış oluyorsun. Dolayısıyla mümin tabbeyi ve diğer kıyamet alametlerini gördüğü zaman amentü billah diyecek. Amentü bir rusulillah diyecek. وَسَدَقَ الْمُرْسَلُونَ diyor ya, oh, Rasuller doğru söylediler. İmanımız bizim orada daha da artacak. Kafirin imanı fayda vermeyecek, vermeyecek. Müminin imanı kat ve kat artacak. Çünkü, göreceği hadise, onun konuyla alakalı malumatını, imanını daha doğrusu akidesini, fiilen, değiştirmiş olacak. Dolayısıyla burada kıyamet alametleri özelinde benzeri diğer bütün hususlar için de geçerli olmak üzere gaybi meseleler din ile alakalı hatta bütün meseleler ancak Kur'an'ın ve sünnetin bildirdikleriyle bilinen şeylerdir. Ha, fıkhi meselelerde İctihad kıyas vesaire geçerlidir. Fakat bu gibi gaybi ve itikadi meselelerde içtihat da yoktur. Ayet ve hadis ne kadar bildirmişse o kadar. Bir dirhem ileri gitmek yok. Onların bildirdiklerinden geri durmak da yok. Yok estekti köstekti böyle böyleydi olmaz efendim güneşin batısından doğması efendim yani batıda bilimin çok ilerlemesi biz Müslümanların bilimi ondan öğrenmemiz demek olacaktır. Tevil olmaz bu. Böyle bir tevil olmaz. Bu sadece batının efendime söyleyeyim bilimsel gelişmişliği karşılığında bizim geri kaldığımız yetmiyormuş gibi bir de ifade elindeyse inancımızı bu şekilde, ne diyelim zedelemiş mi diyelim, bir şeyler imanımızı yanlış yorumlamamızda eklemiş olacağız. Olabilir. Biz her zaman bu bir hakikattir değil mi kardeşim? Uyuyan tavşanı öyle miydi darbu mesela? Yürüyen kaplumbağa geçermiş. Bu böyledir. Biz uyuduk. Onlar yürüdüler kaplumbağa hızıyla da olsa. Yürüdüler, bizi geçtiler. Peki geçtiler diye bir de kalkalım dinimiz yanlış mı yorumlayalım? Buna hakkımız yok. Özellikle, özellikle... ...gaybi hadiselerin tevhili olmaz. Kıyamet alametini yorumlarsın bu şekilde... ...e kıyameti de yorumlarız ne olacak? Deriz ki efendime söyleyeyim aslında kıyamet dediğimiz şey... Falanmış işte da böyle bildiğimiz manada yerin, e, yerinden oynaması, göğün yerinden oynaması, yıldızların dökülmesi değildir Her birisine bir şey uydururuz. Neye dayanarak? Neye dayanarak uyduracağız? Olmaz. Bunun ondan ne farkı var? Yok. Efendim daba bilmem ne söyledi, böyle Kur'an ve sünnette geldiği kadarını söyleriz. Geldiği gibi söyleriz, geldiği gibi anlarız. Ha, burada ayet-i kerime gayet açık. Yeryüzünün içinden çıkacak bir dabbe, hareket eden bir canlı, nasıldır bilmiyoruz. Ha, bazı kitaplar, yok efendim söyleyeyim dabbe işte şu kadar ayakları şöyle başı, işte deve kuşu başı, kuyruğu bilmem ne boynu bilmem ne. Bunlar yok, kusura bakmasınlar. Bunlar safsata. Niye? Çünkü az önce bahsettiğim gereksiz yorumlar ne kadar batımsa bu gibi şeyler dediğine bir iftiradır. Kur'an ve sünnette ne varsa o kadar. Bir gram fazlası olmaz. Bir gram eksiği o da olmaz. Neyse o. İman bunu gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla bu da benim niteliği şöyle bilmem böyle. Hadis gelmişse, ayet gelmişse alel râsi vel aynı, Yoksa değil buna öylece dikkat etmek lazım. Ne bu <gülüyor> bu kadar mı vakit çabuk geçti? Da <gülüyor> Daha yeni da, Ayetin yarısındayız. Peki. Ha? Güzel <gülüyor> evet. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edecek olursak Gaybi konular bu bir prensiptir. Gaybi konular ile ilgili olarak Sadece vahyin bildirdiği sınırlarda kalınız. Bunların dışına çıkılmaz. Ne bir şey eklenir, ne bir şey çıkartılır. Ayet-i kerime bu şekilde dabbenin çıkacağını ve insanların önceden beri belli bir süreden beri veya her neyse veya dabbenin çıktığı zaman Helak edilecek olanların Allah'ın ayetine kesin olarak ayetlerine iman etmeyenler olduğunu belirtecek. Alametten hemen sonra Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir. Mesela elbette ilahi buyruklar hala mevcuttur. Elimizde değiştirilmiş bulunan Tevrat ve İncil'de. Fakat bu Konu ile ilgili o kadar gereksiz ayrıntı var ki şey edilmiyor. Şimdi burada kıyamet alametinin zuhurundan gayene dikkatleri kıyamete çekmektir. Kıyamete dikkat etmekten maksat ne? Ahirettir. Yani kıyamet sonrası yaşanacak olan ebedi hayattır. İşte hemen... 73. ayet 83. ayeti kerimə bunu dile getiriyor. Ve yawma nahşuru min kulli ummetin fawjan mimmen bu bi ayatina. O günde ayetlerimizi yalanlayanlar arasından her bir ümmetten her bir ümmetten bir grup haşredeceğiz. O günde her bir ümmetten ayetlerimizi yalanlayan bir grup çağrılacağız. Yani o ayetleri yalanlayanlar yalanlayış tarzlarına göre gruplara ayrılacak. Çünkü her bir grubun kendine göre bir hesabı, bir kitabı, bir azabı olacak. Hepsine, hepsi aynı kefeye konulmayacaktır. Her birisinin yalanlaması farklı olduğu için, çekeceği ceza da farklı olacaktır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, bu kelimeler üzerinde duralım. Ayet, kesin işaret ve alamet demek. Yalanlamak ise, Gerçeği reddetmek ve gerçeği kabul etmemek demek. Ayetler bize hakikatleri anlatır. Gerçekleri bildirir. Olması gerekeni söyler. Yaptığımız takdirde dünya ve ahiret saadetimizin o vesileyle tahakkuk edeceğini bildirir. Bunlar ayet. Ve ayetlerin ifade ise Allah ile Allah'a nisbet edilmeleri kesindir. Burada olduğu gibi ayetlerimiz diyor. Cenab-ı Allah ayetlerimiz diyor. Onlar bize ait. Ve biz onları kesin bir delil olarak insanların gerekli bilgileri elde etmeleri, gerekli inanca doğru inanca sahip olmaları, Onlara göre hayatlarını düzeltmeleri için, düzenlemeleri için onları gösteriyoruz. Mesela, yer ve gök birer ayettir. Bunlardaki her bir varlık bir ayettir. Ne ayet? Ayetin bir manası da işaret demektir. Bunlar kimi işaret ediyor veya hangi gerçeğe işaret ediyor? Biz kendiliğimizden var olmadık. Bizi var eden birisi vardır. Bizi var eden her şeyi bilendir. Her şeye gücü yetendir. Her şeyi kudretiyle dilediği gibi hikmetine uygun bir şekilde idare edendir. O, onun bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Vesaire. Her bir ayetin böyle bir işareti vardır. Onun için şair ne demiş? فَفِي كُلِّ şeyin لَهُ اَيَتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ Her şeyde onun kendisini gösteren, kendisini işaret eden bir ayeti vardır. Ve bu ayet onun bir ve tek olduğunun delilidir. Ona delildir. Gösteriyor. İşte bunlar ayetlerimizi yalanladıkları için yalanlayış tarzlarına göre onları gruplar halinde yuze'ûn. İza arkadan itilerek sürüklenme demek. O grupları onlar istemiyorlar fakat arkalarındaki güç onların dirençlerinden daha fazla olacağı için onlar gidecekler. Nereye doğru? Azap görecekleri cehenneme doğru. Hatta ize <Sessizlik> nereye? Cehenneme gelecekleri vakit, nihayet cehenneme vardıkları vakit. Hale <Sessizlik> Cenab-ı Allah soracak, diyecek veya cehennemde görevli melek soracak. Ekzebtum bi ayati. Ayet-i kerimenin bu gelişi soracak olanın Allah olduğunu gösteriyor aslında. Ekzebtum bi ayati. Siz benim ayetlerimi mi yalanladınız? Benim beni kesinlikle işaret eden, gösteren uluhiyetimi, rububiyetimi kabul etmeniz gerektiğini ortaya koyan, kesin belgelerimi, delillerimi mi yalanladınız diyecek. Allah emanet olun. Velem biha ilme. <gülüyor> Üstelik onları bilmediğiniz halde, öğrenmediğiniz halde. Onları siz, bilginizle kuşatamadığınız halde, anlayamadığınız halde, Anlamadığınızı da inkar ettiniz. Burada ilmin, doğru ilmin ehembiyeti anlaşılıyor. Kafir kafir olduğu alanlar hakkında yanlış bilgi sahibi olduğu için kafirdir. Yanlış kanaat taşıdığı için kafirdir. Ondan dolayı. Yani, Hakk'a batıl, batıla hak dediği için kafirdir. Şey değil. Bilgiyi kuşatmak, bir şeyi doğru bilmek demektir. Bilgisiyle bir şeyi kuşatmak, o şeyi doğru bilmek demektir. Siz, benim ayetlerim hakkında doğru bilgi sahibi olmadığınız halde, Onları nasıl yalanlarsınız? Yani insan bilmediği bir şey hakkında kanaat belirtmeyecek. Evvela onu öğrenecek. Ondan sonra insaflı bir şekilde hükmünü verecek. Şu kitap hakkında ne dersin? Ya okumadım ki bir şey diyeyim. Ama demen gerekiyorsa okurum. Gerekmiyorsa Okuyan okusun, beni ilgilendirmez. Ama bu kitap böyle değil. Kur'an yani böyle değil. Allah'ın ayetlerinin yer aldığı, her zaman söylüyorum, üç tane kitap var. Birisinin belki okunması çok çok aşırı uzmanlık ister, doğru okunması. Fakat iki tanesinin okunması, beşeriyet için mümkün ve kolaydır. Açık kitap olan kainat, münezzel kitap olan Kur'an-ı Kerim. Bu iki kitap herkes tarafından anlaşılır bir şekilde insanı imana götürecek, imanı gösterecek, imanı anlamasını sağlayacak şekilde okunabilir. Yani asgari seviyede bir aklı bir insanın bulunacak da Eski bir Arap bedevisinin dediği gibi ya diyor ben yoldan geçerken yola bakıyorum. Yoldaki izlere affedersin bırakılmış olan pisliklere bakarak oradan nasıl bir hayvan kaç kişi kaç hayvan kaç canlı kaç insan geçtiğini anlıyorum diyor. Bu koca kainatın yoldaki iz kadar bir ehemmiyeti mi yok? Bu bir bedevi aklı bu kadar mükemmel meseleyi hallediyor basit ve gayet açık. Sen bunca kainatı göreceksin. Ayı, yıldızları, bitkiyi, suyu, denizi, hayvanları, canlıları, cansızları kainatı göreceksin ve aval aval bakacak. Böyle akıl mı olur ya? İnsana bu yakışır mı? İnsana bu yakışır Hazreti İbrahim'in örneğini hepimiz biliyoruz. Bu aslında ifade yerindeyse beşeriyetin başvurması gereken tefekkür tarzıdır. Kardeşim, güneş güzel, ay güzel, yıldız güzel. Fakat bunlar batıyor. Kaybolup gidiyor. Kaybolan görmediği bir şeyin ve görünmediği bir şeyin Arasında bir ilgi, en azından bir idare ilgisi olmaz. Ama Allah kaybolmuyor. Güneş küçüktür kainata göre. Bir nokta bile değildir samanyolunda. Bir nokta bile değil. Koca kainat içerisinde ne olacak? Samanyolu gibi kaç binlerce galaksinin olduğu bir kainatta yaşıyoruz. Bu kainat öyle gereksiz yere kendiliğinden sebepsiz rastgele meydana gelmiş. Bunu hangi akıl kabul eder? Bu kainat kendi kendisini idare ediyor. Böyle şey olur mu kardeşim? Böyle şey olur. Biz aklı başında varlıkları kendi kendi hallerine bıraktığımız zaman idare olmuyor. Akılsız bunca varlıkları nasıl kendi haline bıraktığımız zaman... Bu mükemmel idare içerisinde bu sistem yürüyecek. Öyle şey mümkün mü ya? İşte bu, bu, bu, bu kainat kitabını okumuş okumamış. Aklı başında herkes okuyup anlayabilir kardeşim. Bunun için okula gitmeye gerek yok. Üniversiteler bitirmeye, dini ilimler hatta okumaya da gerek yok. Aklı başında herkes şu kainata bir baktı mı, bu kainatı var eden muazzam bir yaratıcı vardır diyecek. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Ama günümüz cahiliyesi, insan aklının o noktalara, insan tefekkürünün o noktalara ulaşmasının önünde ciddi ciddi engeller yaratmış. Tüketim engelli, reklam engeli, telefon engeli, bilgisayar engelli, aman yarabbim bir sayı sayabildiğiniz kadar. Şehvet engelli, zengin olma engelli, efendim, e, yıldız olma engelli, şu olma engelli, çok para kazanma engeli, ne kadar sayabilirsek ben de bilmiyorum ki. O kadar engel var ki. O halde hakikati arayan insanların bu gibi engellerin hepsini aşabilecek kadar da güçlü olmaları lazım. İnanın her insanda bu güç vardır. Mükellef olan, aklı başında olan her insan bütün bu engelleri aşabilir. Yeter ki Allah'a yönelmesini bilsin. Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi. Bu böyledir. Ha. Bu kitap, iki kitap özellikle çok rahat bir şekilde her aklı başında insan tarafından belli bir bilgi seviyesiyle rahatlıkla okunabilir. Ve kainat kitabı bizi Münezzel kitaba mutlaka yöneltmek durumundadır. Bu münezzel kitaba zaten girdik mi bizi kainattan irtibatsız yaşatmıyor ki. İşte buyurun her seferinde bizi bu kainatla irtibatlandırıyor. Çünkü kainat allah Teala'nın bizim gibi bir mahlukudur. Allah'a ibadet eden bir varlıktır. Yasalara göre hareket eden bir varlıktır. Kainatın da şeriatı var. Tabiat kanunları, fizik kanunları, astronomi kanunları bilmemle kanunlar. Bunlar Allahü Teala'nın kainata koyduğu kanunlardır. Kainata kanun koyan Allahü Teala bizim hayatımıza kanun koymuş. Bunu kabul etmeyecek miyiz ya? Kabul etmeyeceksek kainatın kanunlarını kendimize hakim olan evvela kanunları reddetmekle başlayalım. Yok kardeşim ben büyüme kanununu kabul etmiyorum. Büyümeyeceğim. Böyle bir şey imkan yok. Tek farkı, allah Teala'nın şeriatında indirdiği kanunları irademizle kabul edip etmemek durumunda oluşumuzdur. İmtihan budur zaten. Ondan dolayı. O halde, bugün bize telkin edilen, batının telkin ettiği, tahsil dediğimiz, diploma peşinde koşmak dediğimiz okuma, Elbette olması gereken bir okumadır. Fakat bu okumanın İslam noktayı nazarından keyfiyetini değiştirilmesi lazım. Bizi ifade yerindeyse Allah'a kainatın tamamıyla ubudiyette buluşturan bir okuma şekillendirir. O okuma bize yarar. Kainat Allah'a ibadet ediyor. Allah'a ibadet ediyor. Allah'ın nizamına, sistemine tabi oluyor. Kainatın bu özelliğiyle bizi buluşturmayan, bizi kaydaştırmayan, bizi bir araya getirmeyen tahsil cahili bir tahsildir. Cahili bir öğrenimdir. Peki biz İslami tahsilimizi kuramıyoruz, yapamıyoruz. O zaman şu cahili tahsili biz kendi eğilimlerimizle, zihnimizle, anlayışımızla ...İslamileştireceğiz. Madem ki bu cahili sistem... ...bize kainatı... ...Allah'ın kitabı keriminde... ...irşad ettiği gibi öğretmiyor... ...ve okutmuyor... ...biz bu kitabın rehberliğinde kainatı... ...doğru okuyup anlayacağız. Onun başka yolu yok. Başka yolu yok. Bu şekilde... ...neye geldik? Ayet-i belirttiği gibi 84... Ayetler mucizeler ortaya çıkıldı, ondan sonra alametler, ondan sonra mahşer haşredildi herkes cehenneme gelindiği vakit soru soruluyor artık. Cenab-ı Allah soruyor: "Eke zebtün bi ve lem tuhitu biha Demek ki siz bu ayetler yani onları bilginizle kuşatmadan yalanladınız öyle bir diyor. Demek ki biz bu kainatı ayetleri İyice bilirsek yalanlamayız. Bilgi insanı yalanlamaya değil imana götürür. Ve imana götürmeyen bir bilginin doğru kullanıldığından veya bilginin kendisinin doğruluğundan şüphe etmek lazım. Doğru bilgi ve doğru kullanılan bilgi kesinlikle Allah'a imana götürür mümkün değil başka bir yön işaret etmesi, başka bir yere götürmesi. Yani bunun izahı nasıl olur? Sayısız milyonlarca, milyarlarca yıldız kardeşim, sayısız atomlar, bunlar bu muazzam düzeni meydana getiriyor. Aman yarabbim, denizin dibindeki, efendime söyleyeyim, görünmeyen küçücük tek hücreli hayvandan tutunuz, Kainatın en ileri, en uçsuz, bucaksız yerinde, efendim, en kocaman yıldızlara varıncaya kadar. Biz Allah'ın varlıklarını saymak bir tarafı, Allah'ın nimetlerini sayamıyoruz. Allah'ın yarattıklarını kim nasıl sayısı? Ve bu sayısız varlıklar içerisinde bu harika düzen, bu harikulade düzen, insanın aklını, hayalini durdur. Gece yarısı bazen uyanıyorsunuz, efendim, bir pencereden dışarı bakıyorsunuz, aman yarabbi Ayın şöyle parlak güzel dönemlerinde Bu ay bu gökte ne kadar güzel duruyor Bu kainat ne kadar güzel Bu muhteşem güzellik nasıl? Kendiliğinden meydana gelmiş olabilir mi? Cenab-ı Allah bunu boşa yaratmış olabilir mi? Böyle şey olur mu ya? Onun için Allah'ın ayetlerini kitabını doğru okuyacağız, doğru okumayı öğreneceğiz ve birbirimize de öğreteceğiz, zardımcı olacağız bu konuda. İşte bu şekilde Cenab-ı Allah cehenneme girileceği vakit onları sorgulayacak ve vakal kavlu aleyhim bima zalemû ve zulmettikleri için Haklarında cebedi ce cehennem azabı vaki olacak. Artık o andan itibaren de konuşmayacaklar. Konuşacakları yerler olacak. Mahşerde bakacaklar ki evvelime söyleyeyim hayvanlara toprak olun denilecek. Kafirler birbirlerine diyecekler ki gelin. Biz de diyelim ki bize peygamber gelmedi. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Belki toprağa konulur kurtarırız. Öyle olmayacak. O zaman el yevme nahtimu ala afwahim. Ya Rabbi diyecekler bize peygamber gelmedi. Ma ca ana min nadir. Ya ricam ya racul kurtucu gelmedi. Cenab-ı Allah da diyor ki el yevme nahtimu ala afwahim ve tekallimuna eydihim ve teşhedu orculuhum bima kanu ya'malun. Ağızlarınızı mühürleyeceğiz bugün. Elleri bizimle konuşacak. Ayakları da neler yaptıklarına dair tanıklık edecekler. Değil. Derilerimiz tanıklık edecek. Değil. Bu sefer aleyhinde tanıklık edilen kişi Allah belanızı versin. Ben sizin için bu kadar tartışıyordum diyecek. Niye? Niye ben o aleyhimde şahitlik ettiniz? Onlar da çaresiz. Em takanallahu lezi em takakülleşek diyecekler. Her şeyi konuşturan Allah birlikte konuşturdu. İşte ne yapalım? Doğruyu söylemekten başka konuşmaktan başka bir şey yapamazdık ki. Niye bize kızıyorsun? Nihayet ben senin bir parçan idim. Bize hakim olan sendin. Sen yanlış kullandın bizi. Biz de doğruyu söyledik. Sana bu kadardır. İşte bu ne zaman? Mahşerde olacak. Hesap sırasında olacak. Konuşma o zaman bitecek. El yevme nehtibi artık ağızlarına mühür verilacak. Ağızları da konuşacak. Azap hakkı olacak. Ondan sonra konuşma bitecek. Kafirler artık konuşmayacak. Allah Allah. İnsan halsalası kaldırmıyor. Durun bakalım, bir in, deneyin bakayım bir gün. Eğer yapacak başka bir yoksa ya ben konuşmadan ne kadar durabilirim? İnsanın içi şişer ya konuşmadan. Yapamayız. Yapamayız. Ebediyen konuşma cezası konuşmama cezası verilecek. <gülüyor> Ebediyen konuşulmayacak yani, ne olur Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup geçmeyelim. Dura dura, üzerlerinde dura dura tefekkür ede ede olabildiği kadar... ...okuyup geçelim. Ha, konuşmayacaklar. Bir düşünelim konuşmamak nedir? Konuşmayacaksın. Veya konuşamayacaksın. Bir şey söylemek isteyeceksin... Söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsun. Bir şey isteyeceksin isteyemiyorsun. Veya istiyorsun isteyecek oluyorsun. Kimse senin yüzüne bakmıyor. Kalu yâ mâlikud'u lena rabbeke Cehennemdekiler. Ey malik! Cehennemin sorumlusu baş melek. Rabbine dua et de, ne olur, bir gün azabımızı hafifletsin, azaltsın, kaldırsın da değil, biraz hafifletsin. <gülüyor> Kale innekum makisun diyecek, hayır orada kalacaksınız, o azabınız devam edecek, insan havsalası kaldırmıyor. O halde evvela imanımızda Cenab-ı Allah'tan sebat göstereceğiz. Bunun için bütün gayretimizi ve imkanlarımızı kullanacağız. Ve elimizden geldiği kadar da insanların bu azaba düşmemeleri için yapabildiklerimizi yapacağız. Başka yolumuz yok. Artık konuşmayacaklar. Sahum la Cehenneme girildi, konuşulmayacak. Şimdi tekrar Cenab-ı Allah bizi ifade edelse bize cehennemi adeta gösterdi. Kıyameti gördük, alametlerini gördük, mahşeri gördük. Şu kadarlık 4 ayet Cehenneme kadar vardık. Hepsini gördük. Gösterdi Cenab-ı Allah. Hemen bizi tekrar dünyaya döndürüyor. Bizi tekrar dünyaya döndürüyor. İşte bakın bunlar olacak. Şu dünyada iken iş bitmeden, iş işten geçmeden aklınızı başınıza toparlayın diyecek. E lem yaral enna jaalna nahara Onlar görmediler mi? Anlamadılar mı? Dikkat etmediler mi? Kalp gözleriyle bunu fark etmediler mi? Neyi? Enne cealna'l leyle liyaskunu fihi. Biz geceyi içinde şükur bulsunlar, rahatlasınlar diye geceyi yarattığımızı ve nehara mubsira. Gündüzü de görücü yani eşyanın görülebildiği bir halde yarattığımızı görmediler. Burada Cenab-ı Allah bize diyor ki ey insanlar sizin fıtratınız gecesiz ve gündüzsüz veya sadece ikisinden birisiyle yaşamayı kaldırmaz. Yaşamayı kaldırmaz. Siz gece ve gündüze muhtaç olarak yaratıldınız. Bu ihtiyacınız ile gece ve gündüzün varlığı birbiriyle örtüşmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek birçok yerde tekrar ediliyor. Geceleyin gecenin yaratılmasının bir maksadı, bir hikmeti, bir gayesi, insan hayatı için bir önemi vardır. Gündüzün yaratılmasının bir gayesi, bir maksadı, bir hikmeti ve insan hayatı açısından bir önemi vardır. Bunları yerli yerinden kullanacağız. Onun için gecesini gündüzüne karıştıranlar veya kuzeyde bazı ülkelerde özellikle belli mevsimlerde oldukça uzun gündüzler, uzun geceler insanların birçoğunu bunalıma itiyor. Çünkü normal bir gece ve gündüzün verdiği sükun insanı gerçekten normalleştiriyor. Onun için Şimdi belki geceler biraz uzundur, kaldırabiliyor. Fakat gecemizi ve gündüzümüzü de Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirip kullanmasını bilmemiz gerekiyor. Vardiyalı çalışanlarda da ciddi ciddi psikolojik ve hatta bedeni rahatsızlıklar da görülüyor. Niye? Çünkü gece gündüzleri karışıyor. Dünya şaşırıyor. Dünya şaşırıyor. Onun için Allahü Teala'nın ya yani daha doğrusu en doğru yaşayış tabiatla ve kainatla örtüşen yaşayıştır. Bedenen, cismen, ruhen bu böyledir. Bu böyledir. Kainatla ne kadar uyumlu yaşayabilirseniz, çevrenizdeki tabiatla ne kadar uyumlu yaşayabilirseniz bededen ve ruhen o kadar sağlıklı olabiliyorsunuz. Bu böyledir. E Cenab-ı Allah bunu bize anlatıyor. Gecede sükun bulacağız. Gündüzü de gündüz aydınlığından istifade ederek yapmamız gerekenleri yapacağız. <messizlik> i̇nne fi zâlike le âyâtil li kavmin yu'minûn. Muhakkak bunun böyle olmasında iman eden, etmek isteyen, edecek olan Etmek için gayret gösteren, aklını kullanan, idrakini kullanan bir topluluk için pek çok ayetler vardır. Dedim ya kainat ayetleri vardır. Bu kainat diye okuyacak Müslüman. Tekrar surenin bir muhtevasının icabı olarak veya tamamlayıcısı olarak, bu sefer yine Kıyametin bir öncesine geçtik. Bize Cenab-ı Allah adeta nasıl diyelim e, tabir yerindeyse şok üstüne şok yaşatıyor. Oradan buraya bizi alıp götürüyor. Bizi gelecekle buluşturuyor. Olacaklarla, muhakkak gerçekleşeceklerle karşı karşıya getiriyor. Bunlar üzerinde durun ve düşünün diyor. Ve yevme yunfahu fis Kıyametin kopma alameti olarak sura üfleneceği gün. Fe fazi'a man fi's-semâvâti ve men fi'l-ardı illâ men şâ'a Allah. Göklerde ve yerde bulunan kim varsa dehşete kabulacak. Gehşete kapılacak. Allah'ın dilediği kimseler müstesna. Ve kullün Ve herkes ona zillet ve itaatle ne yapacak? Gelmiş olacak Cenab-ı Allah'ın huzuruna. Kıyametin kopacağı vakit, kopmasına, kopmasının ilanı ne olacak? Bu sure üfürme olacak, üfürülecek. Göklerde ve yerde bulunanlar, göklerde yerde bulunanları anladık. Göklerde bulunanlar da bunun dehşetinden şeydir. Eğer göklerde bulunanlardan kasıt meleklerse sadece meleklerin günah işlemeleri mevzubahis olmadıkları halde bu işin dehşetinden korkacaklarına göre ne kadar dehşetli ve korkunç olduğunu tasavvur edebiliriz. Allah'ın dilediği kimseler bu korkuya kapılmayacaklar. وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ Bununla birlikte korkanlar da korkmayanlar onun önünde, onun huzuruna zilletle boyun eğmişler olarak geleceklerdir. Onun huzuruna. <Sessizlik> Bir de dağları göreceksin, sen onları dolmuş gibi göreceksin. <Gülüyor> Doluk zannedeceksin. Halbuki onlar bulutun yürüyüşü gibi yürümektedirler. Tabi bunun ne şekilde tahakkuk edeceği eğer kıyametle alakalı bir alametse allah Alem. Biz onları donuk zannedeceğiz ve onlar bulut gibi hızlıca gidecekler. Bu görme bu hareketsizlik veya görme yanılması ifade yerindeyse nasıl olacak Allahu alem. Bazıları da bunun dünyadaki bir hakikati izah ettiğini ve ona işaret ettiğini söylemişlerdir. Hakikatte dağlar yerinde duruyor olsa bile dünyanın hareketiyle birlikte hızlıca hareket etmektedirler gibi. Allahu alem. Fakat önemli olan dağlar bulutlar gibi hızlıca gittikleri halde yine dağ olarak kaldıklarıdır. Buna Sun Sül'allah illezî etkane külle şey. İşte bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Allah'ın yaptığıdır. İnnehu habirun bime tef'alun. Sizlerin ne yaptığını, o ne yaptığından o pek iyi haber vardır, pek haber vardır. Elbette Cenab-ı Allah'ın bütün yaratışı sapasağlam, eşsiz, güçlü, mükemmeldir. Ma tara fi halqir rahmani min tafawut. Rahman olan Allah'ın yarattığı varlıkların yaratmasında yani onların tabi oldukları düzende bir tutarsızlık, bir dengesizlik göremez. Her şey mükemmel ve bir düzen içerisindedir. Bunun neticesinde surdan üflendi efendim kainatın sapasağlam yaratıldığından, kanunlarının, hükümlerinin mükemmel olduğundan bahsedildi. Ve neticede ahirette ne olacak? Men جاء بالحسنات فله خير İşte o ahirette hasene ile gelen için ondan hayırlısı verilecektir. Yani iman ile birlikte bir haseneniz dahi varsa size ondan hayırlı bir mükafat verilecektir. Çünkü iyiliklerin mükafatlandırılması iman şartına bağlıdır. İman yoksa iyiliklerin karşılığı yoktur. Çünkü iman bütün iyilikleri mahveder. Onun için işin başı iman. İyiliklerin başı iman. Diğer iyilikler imanla kıymet kazanır. Ve bütün iyilikler küfür ile sıfırlanır. Hiç kıymeti yoktur. Bir de küfrün kendi vebali vardır. Maazallah. Ve hım min feza'in yevme izün göklerde ve yerde bulunan herkes korkuya dehşete kapılacaktı ya sura üfürüleceği vakit işte o iyiliği yapanlar iyilikle gelenler iyilikten daha hayırlısıyla karşılaşacakları gibi onlar o günde korkudan yana emniyet içerisinde olacaklardır emniyet iman çünkü eman'dan geliyor. Aynı köktür. İman güven demek. Amin güven içerisinde olan demek. Mümin kendisi güvende olan ve güven veren demek. Aynı zamanda inanan demek. Böyledir. Ve men ca'e bis Şimdi bir de bu tarafı var. Ne kim de kötülükle gelirse kötülükle gelirse ha, buradaki hasenenin iman ve imanın semeresi olan hayırlı ameller buradaki seyyienin de şimdi okuduğumuz seyyienin de küfür ve küfre bağlı olan diğer kötü ameller olarak da tefsir edilmiştir ki güzel ve kapsamlı bir tefsirdir. Her kim Kötülükle gelirse yani küfür ve inkarla gelirse fekubbet vucuhuhum finnar. Yüzleri cehenneme dökülecek. Yani yüz üstü cehenneme atılacaklar. Yüz üstü niçin? Çünkü yüzümüz ateşte daha çok etkilenir. Hararetten daha çok etkilenir. Azabın en şiddetlisi öyle yavaş yavaş azap yükseltilecek değil. Ta baştan itibaren azabın en şiddetlisiyle karşı karşıya kalınacak. Aleyyazıbillah. Hel tujzevne illa ma kumtum te'amelûn. Bir de onlara dünyada yaptıkları hatırlatılarak azapları sözlü olarak da arttırılacak. Hani adama işkence ediyor bir de ah sana ulan! diyor mesela. Süle sövüyor gibi. Bir de onlara bu şekilde söylenerek azapları daha da arttırılacak. Halteczauna <gülüyor> illa ma kuntum tamalun. Vaktiyle yaptıklarınızın dışında bir şeyle mi cezalandırılacaksınız? Haşa Allahü Teala kimseye zulmetmez. Eğer o dünyadaki imansızlığı ve kötü amelleriyle o cezayı hak etmeyecek olsa o cezaya asla atılmayacaktır. Cenab-ı Allah bütün kafirleri bile aynı mertebede cezalandırmayacaktır. Kafirlerin ceza mertebeleri de arasında da farkı olacaktır. Tıpkı cennetin, cennet ehlinin de mükafat, tarıt farkları. Onun için kısaca şu, Deracat, ve Cennet ve cehennem derecat. Cennet yukarı doğru çıkan basamaklardır. Azap itibarı, nimet itibarı ile cehennem ise aşağı doğru inen basamaklardır. Cennette yukarı çıkıldıkça nimet yükselecektir, artacaktır, çoğalacaktır, kıymetlenecektir. Cehennemde aşağı inildikçe azap artacaktır, katmer katver olacaktır ve Ve hiçbir kimseye amelinden fazla bir ceza verilmeyecektir. Yani Cenab-ı Allah cennetliklere ne kadar lütufkar olacaksa cehennemliklere de o kadar adaletli olacaktır. Cennetliklerden lütfun Haddi hesabı sınırı olmayacaktır. Cehennemdekiler ise yapıp ettiklerinde fazlası onlara verilmeyecektir. cezalandırılmayacaktır. Cenab-ı Allah bizleri hasene ile öbür dünyaya giden ve yaptıklarımızdan en hayırlısı ile karşılık ve mükafat gören kullarından eylesin. Cehennem azabından bizleri muhafaza buyursun. Vaktimiz sanki bitiyor gibi. Ayet kelimeden 3 ayet kadar sureden daha doğrusu kaldı. Onları da inşallah önümüzdeki derste tamamlamaya çalışacağız. Subhana rabbike rabbil azati an yusif. ve selamun alel Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil